Veli, bir ağaç görünüyor, ışık görünüyor. Tekrar ağaç görünüyor. Bir oluyor, bir çok oluyor. O Veli'nin senayetinin yüzleri şeyleri. O yedi tane Veli dekutluyor. Deküke 50, kendimde 500 de. Ani onu ona. İmam neki etleştirdi, ne zaman söylerdi? 665. İmam neki, neki neki neki bunu Bu sözün sonu gelmez. Çabuk koş. Deküke, ey deküke. Namaz vakti oldu, ileri geç, imam ol. 97-75 Ey cihanın yegane, iki rekat namaz kıldık ki zaman senden ziynet olsun. Yegane, tek cihanda tek. Ey cihanın yeganesi, yani o yedi tane veri İmam Tevki'ye diyor ki ey cihaniyiyim, bir olanı bir, iki kez namaz kaldı da zaman senden ziynet olsun. Yani <gülüyor> zaman süslensin biraz. <gülüyor> ey basiret gözü nurlu olan zat, kalp gözü gören zat. Namazda, İmamın gözünün nurlu olması gerektirir. Evet, çünkü Osmanlı Devri'nde imam olmak için bazı şartlar lazım. En başta imamın bir güzel sesli olması lazım. E, evli olması lazım. Böyle büyük, büyük camilerde imam yapmak için de bilmesi lazım. Ve halkın da e, şiini, sevgisini kazanmış olması lazım. İmamlarının böyle fasıtları olması lazımdı. Şimdi çok şükür, e, Kur'un tam o tam o tam bir lazım. Şimdi on, on ayet bilen, e, şey, on, on sürü bilen e, iman oluyoruz. İyi e, büyük kimse, gözü görmeyen bir adamı e, imam ete geçirmek, şeriatta mekruhtur. Mekruh, yani çok kötü değil. Yapılmasa daha iyi olur ama, yapılsa da olur. Evet, evet. Evet. Çünkü, necasetten sakın, necaset pislik, pislik. biraz daha insan pisliği Sakın, sakınamaz, yani körler için, gözleri görmeyi için söylüyor. Çünkü onlar necasetten sakınamaz, gidip gelip, her pisler bir sürede, evet, bir sürede, bir sürede.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 Kör olan hafız da olsa, fakir de olsa, din işlerinde bir bilgisi olsa, sefil bir insanın imamet yapması ondan daha iyidir, diyor. Hazreti Pir. Sefil ne demek? Sefil sef sef ne demek? Sefil yani düşük, düşük insan. Al seviye. Hı? Al seveyi. Al seveyiden serseri oluyor, değil mi Resulullah? bazıları, fakirlerden, Fakir din din bir gerilicisi olan insanlar ve Osmanlı imparator kurangları onlar aslında Osmanlı gazini etrafında büyük fatih bulunuyorlar. Akıllı biri bu e, sefer Emir Sultan var. Emir Sultan kendi bir cami var. Nasıl zehirleci bir O caminin arkasında büyük bir kubbe var. Fukahadan, fakidlerden, yani fakidlerin çoğuluk fukahadır. Fukahadan bazen de Ağmâ'nın imam olmasını caiz görmüşlerdir. Hakikaten bizim ânenin camı İmâm'a Ağmâ'ydı. Ben hiç görmedim. 1.5 km'nin gelirdiği için şaşmazdı. Doğru, İmâm'a geçer namazın bu o zamanın e, şeye, Dünya İşleri Başkanı, şu Batatürk'ün Dünya İşleri Başkanı'ydı o Ufak demişti ki, bunun bugün bugün Kur'an sayfalardan, zihinlerden silinse, bunun yaz, yazdıracağı Kur'an-ı Kerim sahiptir yani, O kadar Kur'an'a hakimliğiniz kaldı. Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem, e Efendimizin bir defa Abdullah İbni Mertun bu bu amede Mertumu Medine'ye kaymakam bırakmasıyla bu cevaza istidlal etmişlerdir. Şimdi burada diyor ki bazı e alimler gözleri ama onun da imamet etmesi normal diyorlar. diye bazıları da hayır diyor. O, o İmamet yapabildi diyenlerin dayandığı nokta şu, Hz. E, e, İbni Mektum Medine'ye kaymakam bırakması şu cevase istiddiat edileni gösteriyorlar. Göre ki, Hz. Abdullah kaymakamı müddetince namaz kıldıracaktı. Hz. Abdullah İbni Mektum'da bir ama idi. Karnakalık yapıyorduk. Fakat buna Ümmü Mektum Zahiren Zahiren, am, zahiren Am'a Fatınan Gölü'ydi. Gölü gözü açıktı. Gözleri görmüyor ama Gölü gözü açıktı. Fasret gözü açıktı. Bu mevzuda misal alamaz diye cevap vermişlerdir. Kölün necasetten sakınması mümkün değildir. Perizin ve sakınmanın asıl vasıtası gözü göz görecek ki sakınacaksın, göz görmesen sakınacaksın. Onun tek şeyi o değnek. Nasılsa işte orada kimseye vermesin. Ama olan gerçekten pisliği görmez. Sürünmek ve bulaşmak ihtimali vardır. Bilelim hiçbir müminin gözü kör olmasın. Zahir gözü görmeyenler, yani şu baş gözü görmeyen görmeyenlerdeki necasetler zahirdir. O ancak, bakın sözü nereye o ancak zahir olan pisliği görür, göremez. Baş gözü görmeyen sadece pislik, pisliği göremez. Batun gözü görme, necasetiyse gizlidir, onun necaseti, pislik de kalbindedir. Batun gözü kör olan, kalbindeki pisliği göremez. O öbür maddi pisliği görmekten daha kötü, daha kötü, daha kötü, daha kötü adam ben istiyorum. Bu zayi olan necaset su ile temizlenir. Birinizde pisliki dokunduğu zaman insan gider yıkar, suyu temizler. Batı'nın necaset, gönüldeki pislik, yani ahlak pisliği ise daima artar. Pislik, pislik üstüne gelir, çoğalır. Batı'nın necasetler, artı'nın pislikler bedene çıkınca Onları göz yaşından başka bir şeyle yıkamak ve temizleme mümkün değildir. Ancak göz o içtiğim temi, pisliğini temizler. Ne met göz yaşları yalvarış göz yaşları? Ancak o pisliği temizler yoksa hiçbir şey onun iç pisliğini temizleyemez. Kalbi olan pisliği. Sakın yüreğiyle pislik zaten. Kötüler. Cenab-ı Hak müşrik için necis demiştir. <gülüyor> necis pislik. Necasette pislikler çoğu, Necis pislikler. O necasiyet onun dışında değilir. Yani müşrikler var hani Allah'ı reddedenler. Ha? Onunla necasiyet onların pis demişler. Peygamber bana pis demiş. Onun necaseti dışarıda değil, kalbin içindedir için kolaydır. Müşrik ve kafirin dışı münevves değildir. Münevves pisliklerin hepsi birden, çoğul. Nefret pislik nasıl dünyada? Müşrik ve kafirin dışı münevves değildir. On Necaset O'nun hakkında ve dinindedir. Demek ki e, müşrikler, bak, tekrar, adam görülemez, içi, içi, O'nu söylüyor. E, On necaset O'nun hakkında ve dinindedir. Suresi Tevbe'de buyurmuştur ki, ey iman edenler, e, hakikaten müşrikler necistir. Müslükler pisliktir. Meclidi harama yaklaşmasınlar. Meclidi Kabe. Kabe'ye yaklaşmasınlar. Bu seneden sonra, yani 8. Hicri seneden sonra, eğer onların hacca gelmemeleriyle ticaretinizde keserde uğrayacaksanız, korkarsanız, yani o pis pis heriflerde, o adamlar da Kabe'ye haç için geliyorlar, fakat pislik, gelmesinler diyor. Ama o bir ticaret erbabı var, Kâbe'nin etrafında. Dediğim şey, eğer siz onların şey, gelmesinden, in, kârınız olmaz, desaret ederse korkarsanız, diyor, yani satamazsınız, satamayız korkusunda, korkarsanız, diyor ki, o da ticaretinizi keserde uğrayacağından korkarsanız, Allah giderse, yakında ticaretinize müs'ad ve size zenginlik ve servet verir. Müs'ad, genişlik demektir, ticaretle bolluk, genişlik, servet ee, Hakikaten Allah alimdir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Basını ağırlık etme, malumdur ki tabi i Mükerreme Hz. İbrahim ve İsmail aleyhisselam tarafından yapılmıştır. Kendileri onun tavaf, yani dönme, ve haş ettikleri gibi İsmail peygamberin e gönderildiği Arap kavmine de Hazretle'ye haş Demek evet ki Hz. İbrahim oradaki başka kavme gönderiyor, onun oğlu Arap Hazreti Arap kavmine peygamber oradan gönderilir. Aynı, aynı zamanda iki peygamber birden ağrınlar muşada eridi ya başka bir kesmeden yaptı. Yakup Bey Yusuf, ha Yakup Bey Serdar. Yakup evet. Hazreti İsmailin şeriatı onu ve Arabistan'da Ferestdik şu şu buldu halde bütün Arap kabilerince kabir muazzama muhterem tutuyor ve onun ziyaretine gidip Hazretiyor diye. Yani Hazreti İsmail. Peygamber, babasından aldığı şeriatı, orada tatbik ediyor. Bakın onun defatından sonra, e, onun dini bir, bir kenara konuyor. Eski, gene eski kutlayan takılıyor başlıyor. Ancak o şey, Kabe hac etmek daha kadim ha Hadi Adem zamanı olduğu için gene devam ediyor. Yani gene, o pis adamlar gidip orada gene Kabe'de, Haç yapılanlar. Hicri 8. senesinde Mekke mükerreme Müslümanlar tarafından fethedildi. 9. senesinde Müslümanlara haç farz oldu. E bu Müslüman olan, ta eski kavimlerde de Mekke'de gene hac vardı. Bu Müslümanlara Hicri 9. senede farz oluyor. Zat-ı Züdd-i Salet yani Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu, Ebu i Ebu Bekir'i haş emiri tayin ederek Mekke'ye gönderiyor. Yani haş işleri orada tanzi mekliletten gönderiyor. Sonra Sur-i Tevbe'nin baş tarafları Nazir Ali yani Şüktem'inki okuduğumuz ayet-i kerimeler. Nazir oldu. Onları umma ilan etmek için Hazreti i Ali Keremalı Ebeş'e bazı peninde o inen ayetleri de halka ilan için, açıkta okum için Hazreti Ali bazı penası teyebu böyle bazı işlerini teyrot ediyor. Hazreti Ali de o gönderilen ayetleri halka okuyor. Bu ayetler bir ihtimatlı muayetin değil yani muhtemel okuması lazım gelen. Yapma gider. Bir şeyin tahhüdüne bir söz veriliyor. Ya bir ahmin ilgasesine dayı olan ilanların ya kabile şehimin ya akrabadan bilinin ülkesiyle ile icrası, Araplarca usul dendi. Biliyorsun Araplar hep bir kabile kabile yeni bir şey yayınlayacağı zaman ilan zaman bunu ya oradan bir ahmin veya da o kabile reisinin bir akrabası, o tamirini halka yayınlıyor, bu, bu, bu Arapların bir kötüden beri gelen usulü. Ondan dolayı Peygamber, Salonu Ali Serdem Efendimiz tarafının Hz. Ali, Peygamber akrabası ya, yollanmış ve e, hacıların Mine'de bulundukları sırada ilan edilmişti yine Arapat ile Kabe arasında bir bölge. Hı. Orada bir gece kalmış. Bunun üzerine şiş, şişt! Şişt! Şişt! Taşlamaya geçirir. Yüzyansın mi? Evet. Yani olan yeni ayetler başta şu maddelerin ihtiva ediyordu. Bu yıldan sonra, yani bu 8. hisi asırdan sonra ve daimi bu yıldan sonra hiçbir müşrik bey, Belki mağazama yaklaşmayacak. Niye yaklaşmayacak? Füldü pis adam, amca yaklaşmayacak. <gülüyor> Kimse çıplak olduğu halde Kabe'yi, Kabe'yi tavuk edemeyecek. Kabe, belli bir örtü içinde e, şey yapıyor, e, tavuk ed, ed, ediliyor. Resulullah ile muadeste olanların muadep hükmüne riayet olunacak. Hazreti Peygamber onlarla bir şey anlaşmış ve o anlaşma hükümleri ise Haç'ta o hükümden cahil olacak. Muaydesi olmayan müşüddere 4 ay müddet verilecek, onun hitamında, bitiminde. Müslüman olmadıkları takdirde harbi sayılacaklar. Yani, ee, harp yapmış gibi, harp iman edilmiş gibi sayılacaklar. Onu bu sabah kadar düştüm, testik görmüştüm şimdi Kaç soru arası? Dösten Harbi, Harbi. Harbiye mensup. Yani harp, harp mensubu gibi, yakın insanlar gibi. Yolsun bir de harbi, tüpeklerin mazgalını silmek için de için kullanılan, temizlemek için <gülüyor> olan bir çubuk, çelik çubuk. İltimutom üzerine bütün Kabe'ler İslam'a gelmiş, tabi olmuşlar. Daha Resul Efendimiz hayattayken Cezir-i Arap'ta, yani bütün Arap ülkelerinde, Yarımadası'nda daha doğrusu, o Falk'ta gibi olan Yarımada'da, hemen hemen hiçbir müşrik kalınmıştır. İkinci maddedeki çıplak kav, yok ki kimse çıplak, Olduğu halde Kabe'yi tavuk edemeyecek. İkinci maddedeki çıplak tavuk hareketi metke tacirlerinin bir kurnazlığı yüzünden meydana çıkmıştı. Bunlar kendi hanelerine revaş vermek için yani daha çok satış yapabilmek için gelen hacıların bir şey getirip haç esnasında satmalarını istemezlerdi. Bugün dahi bazı insanlar gelirken hacı bir şeyler getiriyorlar, orada açıyorlar, o malı hem o malı satıyorlar, hem aç aç pasta yapar çıkamıyorlar, kaçip oluyorlar. İstemezler de. Hatta öyle yapanları bizim bizim devlet hacı dediğimiz e, makamda bunlar e, hacı değil, bir takım aç e, e, Aç Aç Herifler derlerdi, bunun içinde günah işlenilmiş elbise ile Kabe Tavuk Tavuk olamaz, şimdi ketirli elbise giymiş insana elbiseyle ya adam bu, bu elbise bir günah işledi, ya, ya mal çalmışsa, birinin dövdüysen birinin hatırlıktıysen bu günah ile o, o elbiseyle o günahın işlendiği elbisenin içindeyken haç yapılamaz, her şey tertemiz olacak. Yeni bir elbise alınmak diyerek de gelen hacılara ihram sakmak isterler. Hani vardı mı ki? Bu sözü dün dün icabı yeni ihram satın almayan, parası olmayan diviler de divilerde çırılçıplak duruyup kabe etrafını topru ederlerdi. Taçilerin bu gibi kurnazlıkları menolunduğu gibi yakında ticaretlerini yavaş bulacağı mücessisiyle onlar da teselli edilmişti. Birazsa müşriklerin miciz olması pislik olması zahirlerinden ziyade batınlarında yani müşrik olanlar iç temizliklerinden ziyade iç temizlikleri bakımından kirliyordu. işte Zaten zengin adamı kemiz ama iç kalp, kalp bakımında kirli insanlar o müşrik yani Allah'a şerh koşanlar, koşanlar Allah'ı reddederler. Ziya batınlarında ve itikadlarının pisliği dolayısıyla dedi. Hz. Mevla'nın zahiri ve batının pislikleri mukayese ederek diyor ki bu zahiri zahiri görünür necasetin pis kokusu 20 adımlık mesafeden duyulur. Şurada pislik pistik olsa, 40-50 metrede, 15-20 metrede kokuları gelir. Batuni necasetin, kalbi pisliğin pis kokusu için, pis kokusu için Acemistan'daki, yani İran'daki Rey şehrinden Şam şehrine kadar Yemiş. Yani kalp pisliği daha kötü, öbür pisliği zahir eder, etsin, gider ama kalp pisliği kolay kolay gitmez. Nitekim hala daha görürsen Müslümanlar ne gibi biliyorlar pislik nedeni görmüşler. Ve hatta göklere Çıkar da bırak Şam, Şam halebi, Gökter'e çıkar da cennetteki horilerin ve oranın hazini, hazin oranın bekçisi, cennet bekçilerinin. Cennetlik horilerin ve cennet bekçilerinin cennet olduğunu bulunan Rıdva'nın genzine kadar gider. Şu kalp pisliğine bakın. Nitekim, adam çekiştirenleri ağzı kokusundan melekler elem duyarlar. Yani malik koku bunlar, onlarca koku diye bir hadis de rivayet olmaktadır. Şu söylediğin senin anlayacağın derecedir. Doğru anlayan kimsenin hastalığı ile görmüyor Hazreti bir gene bunlar anlaşılmamasından korkuyor. Bunlar hasret duyuyor bunları anlayacak titri olanları olan hasret duyuyor Hazreti Mevlana. <Gülüyor> Cenab-ı Mevlana Mesneviye, Cenab-ı Pir Mesnevi'nin beşinci cildinde de kime söyleyeyim Kalbi diri bizzat. Nerede? Hayat suyu tarafına koşan bir kimse hani buyuruyor? Şimdi burada e, kalbi diri bir zaten sıhhat falan değil. Kalbi gani, dolu olan bizzat. Bir de hayat suyu. Ben neler söylüyorum hayatın içine sana bilgiler aktarıyorum. Sen bir habersin. Nerede bunlar ki? Bunu da söyleyeyim Yani beni şikayet ediyor. Evliyalı Hazaratı'nın söylediklerinden daha yüksekliğini, yükseklerini söylemişleri onları anlayacak derecede bulamadıklarındandır. Onun için insanlara akılları ereceği derecede söz söyleyin. E, ha, ha, ha, hadisine <gülüyor> ittiba edenler, yani ona göre konuşanlar. Konuş konuşurlar. Hakikaten e, camiye ki bazen hep aşağı derecede dir, hiç yok yani havasdan bahsetmezler. Çünkü çay alamadı, aşağı derecede, bir havasdan falan onlara bahsetmezler. Ve muhataplarını hazmedebilecek kadar söylerler. Acaba bu anlayış eksikliği nereden ileri geliyor? Hazreti Mevlana nostalji anlayış sebebini beyan için diyor ki sevgi de yoksa onun şey. Anlayış su gibidir. Keser de testide misaldir. Kiçese su. Testi kırılınca içindeki su pek Testi, Tesir, tesir ediyorsunuz şimdi de testi bilmekse testi toprağa yapınca su su su kalır. taze bir e, içi dolu testi cesede benziyor. E, <gülüyor> testi kılınca su, su attığı gibi cesenin içindeki şey bir yerde akıp gidiyor. Yani anlayısıyla ceset testi mesai değil. Testi kılınca içindeki su dökülen, Yani ceset Heva ve sahil iştigali de yorulunca sahibinin kahvayışı anlayışı zahir olur. Zaten şimdi insanların çoğu da böyle. Bu beden kesesinin beş tane büyük deliği vardır. Bedende beş tane büyük delik vardır. Feh hani anlayış feh fehm et. Anlayış suyu onlardan akıp gittiği için İçinde ne su kalı, ne de kar bulunur. Bu beş delik nedir? Başladı beş delik, yedi delik de topmaktadır ama ikisi göz, ikisi kolak olduğu için, beş delik. Gözlerinizi sımsıkır yumun. Yumun bakın gözlerinizi. Evreni işittiği halde ayağını doğru atmadı. Gözlerini yumduğun anda ayağında atamazsın, sağa sağa sabun sağ. Onun için, Her harp okullarında her okulunu alacak talebeler, hava kuvveti alacak talebeleri, talebeleri gözden kapatı yürütürler. Başta i̇şte baktığında şehrini döne, gözden kapatı yürütlerine. Eğer or oraya bakıp varırsa, onu sağlamdır. Var, Aslap bakımına, göz bakımına sağlamdır. Sağa sağa sağa sabit sağ. etsem güle güle. <gülüyor> Suriye şu ayetleri İşaret değil. Gözlerin Yani ey Habibim, müminlere söyle ki harama karşı gözlerini kapasınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu onun için çok temiz bir e, harekettir. Hakikaten Cenab-ı Hak kullarının ne yapacaklarından hakkıyla haberdardır. O şeyi kendi bağlı ediyor, karnına kendi bağlı ediyor. E Habibim, mümin kadınlara da söyle ki harama bakmaktan gözlerini sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, süslerini göstermesinler. Bunlardan görünen kısmı, süsle göstermesinler, bunlardan görünen